78. konu, Hz. Peygamberin İmran'ın babası Husayn, radıyallahu anha, ı İslam'a davet etmesi, Kureyşliler çok tazim ettikleri, büyük bir kimse saydıkları Husayn'a geldiler ve, bizim için şu kişi ile, rasul Ekrem'i kastediyorlar, konuş, zira bu kişi bizim mabudlarımıza sövüyor, dediler, böylece Kureyşliler, Husayn ile beraber geldiler, Rasulullah'ın kapısına yakın bir yerde oturdular, Rasulü Ekrem, içeri giren Hüseyin için, bu zata yer açınız, dedi. Hüseyin ve arkadaşları kalabalıktı. Hüseyin Rasûlü Ekrem'e hitaben, senden kulağımıza gelen bu iş nedir, sen bizim mabudlarımıza küfrediyorsun, onları daima kötülükle anıyorsun, halbuki senin baban akıllı ve atalarının dinine ve inançlarına saygılıydı, hayırlı bir insandı, dedi. Rasûlü Ekrem, ey Hüseyin, benim babam da senin baban da ateştedir. ''Ey Hüseyin, sen kaç mabuda tapmaktasın?'' buyurdu. Hüseyin Rasul-ü Ekrem'e, yeryüzünde yedi, gökte de bir olmak üzere, sekiz mabuda tapıyorum.'' dedi. Rasul-ü Ekrem, ''Sana bir zarar dokunduğunda kime dua ediyorsun?'' diye sordu. Hüseyin, ''Gökteki mabuda dua ediyorum.'' diye cevap verdi. Rasul-ü Ekrem, ''Malın helak olduğu zaman kime dua ediyorsun?'' dedi. Hüseyin yine, ''Gökteki mabuda dua ediyorum.'' dedi. ''Rasûl-ü Ekrem, gökteki mabut tek başına sana icabet ediyor, yardımda bulunuyor ve sen yerdeki batıl Mabudları ona ortak koşuyorsun. Acaba şükür hususunda sen gökteki Mabudu razı ettin mi veya seni mağlup etmesinden korkmuyor musun?'' dedi. ''Husayn, bunların ikisini de yapmamıştır onlar.'' dedi ve ilave etti. ''Biliyordum ki ben Muhammed gibisiyle konuşamam.'' ''Rasûl-ü Ekrem, ey Husayn, Müslüman ol, sağlam kal.'' dedi. Hüseyin, benim kavmim ve aşiretim vardır, onlara ne diyeceğim, diye sordu. Rasul-ü Ekrem buyurdu, de ki, ey Allah'ım, işimin en doğrusu için senden hidayet isterim, bana fayda verecek ilmimi artır. Hüseyin, Rasulullah'ın bu duasını okudu ve Müslüman olduktan sonra Rasulullah'ın huzurundan ayrıldı. Hüseyin, Müslüman olunca oğlu İmran babasının başını, ellerini ve ayaklarını öptü. Rasul-ü Ekrem bu manzarayı görünce ağladı ve şöyle buyurdu, İmran'ın yaptıklarına ağlıyorum, Husayn içeri girdiğinde kafirdi, İmran ona ayağa kalkmadı, onun tarafına bakmadı bile, fakat Müslüman olunca babalık hakkını yerine getirdi, İşte bundan dolayı kalbime rikkat ve şefkat geldi, Husayn, Resulullah'ın huzurundan ayrılmak istediğinde Resul-ü Ekrem arkadaşlarına, kalkın, onu evine kadar götürün, dedi. Husayn kapıdan çıktığında Kureyşliler onu gördüler, bu Müslüman oldu dediler ve herkes bir tarafa dağılıp gitti.